Enlem ve Boylam Mustafa Birgin Enlem ve Boylam 198 Şubat 2025 Başladı. Hoş geldiniz. Merhaba değerli dinleyenler. Yine yeni bir Enlem ve Boylam'dan sevgiler, saygılar. Efendim bugün şiirle örülü, şiirle yoğrulmuş bir Ennem ve Boylam bölümüyle karşınızda olmayı umuyoruz. Hatırlarsınız birkaç bölüm evvel Mustafa Çelikkaya Bey'i konuk etmiştik ve orada şiir yorumlamıştı. Birkaç şiir kaydı daha yaptık kendisiyle ve birkaç çalışmasına yer vereceğiz. Bakarsınız belki ben de en azından icabında bir şiirde okurum, katkıda bulunurum. Mustafa Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Selamlar herkese. Şimdi program, şiir. De sen niye okumaya kalkıyorsun anlayamadım. Aaa <gülüyor> program benim program hocam yani. <gülüyor> Buraların orozu benim derler ya. Benim çiftliğim istediğimi yaparım peki sevgili horoz kardeşim yakışır bence zaten kesinlikle denemelisin otoksisinde daha önce İngilizce şiirler okumuşluğum vardır daha önceki en ve boylamlarda da ara ara yapıyorum da belki birazcık da kıratın yanında duran ya oyundan ya suyundan ya tüyünden ben de dedim bir okuyayım ben de alayım boyumun ölçüsünü ya kesinlikle güzel bir aktivite yani mutlu olacaksan ki, yaparken bu eylemi icra ederken Eğleneceksen kesinlikle denemelisin, denemelisiniz hatta tüm dinleyenler hani burada ses güzel, kötü şarkı söyleyin, siz mutluysanız gerisi çok önemli değil, herkese duyurmak zorunlara değiliz. Hmm. Nihayetinde eğlenebiliyor muyuz ona bakıyoruz. Bu yaptığımız birlikte olduğumuz sohbet, kaliteli ve keyifli zaman geçirme olarak bakıyorum ben bir yandan. Bir yandan da sevebileceğimiz bir şeyler yapıyoruz. Peki Mustafa Bey, hani bir önceki bölümde birkaç şiir kaydetmiştiniz. Onları YouTube'da da yayınladınız. Nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi ki yaptık diyor musunuz? Muhtemelen öyle diyor olmalısınız ki. Tekrardan yeni bölümler, yeni şiirler kaydetme isteğiniz depreşmiş gibi geldi bana. Ya kesinlikle öncelikle iyi ki yaptık. Hem dediğim gibi kaliteli zaman geçirdiğimizi düşünüyorum. Hem hiç kimse dinlemese bile ben kendim dinlerim diye. Fakat izlenme sayıları tamam çok yüksek değil ama nihayetinde birileri izliyor ve birileri yorum yapıyor. Yorumlar da aldım, izlenmeler de aldım. Hoşuma da gitti. İnsanın gururu okşanıyor aslında bir taraftan. Doğru mu yanlış mı bunu da bilemiyorum ama, ama güzel bir şey geri dönüş almak kesinlikle. Yok yok zaten bakınca kanaldaki abone sayısı... İzlenme sayısı işte beğeni sayısı falan YouTube'da belli yani böyle bir ilgi olduğu zaten hatırlarsan ben mesela senin bir şiir vardı geriye ağacı kalır diye düzenleme sırasında ya dedim bu bambaşka ba başka bir şey var bunda ilk düzenleme sırasında fark ettim ve biz onu YouTube'a koyduk ki baktık gerçekten de diğerlerine bir fark atmış yani. As, evet, yani bunca zamandır demek ki bu tarz şeylerle ilgilenmenin geri dönüşünü alıyorsun. Ben tahmin edememiştim ne olur, ne biter, ne geri dönüş olur. Ama dediğim gibi diğerlerinin en az iki katı, hatta üç katı düzeyinde izlenme seviyesi hı. var. Sayının artması, izlenme olması. Ben yaparken, dinlerken, keyif alırken başkaları da keyif alıyormuş. Bunu görebiliyorum, böyle düşünüyorum. Evet. Madem andık bence Değerli dinleyenlerimizle de o şiiri paylaşalım Doğrusu benim de favorim o şiir Yani şu ana kadar Seninle yaptığımız kayıtlarda En beğendiğim şiir o oldu O, o yorumun oldu Geriye ağacı kalır Kendi suretimi kaybettim Söyleyin sokak afişlerinde Kahverengi gözlerime yer açsınlar Haber eyleyin rüzgara Süpürülecek acılar var dilimin ucunda Düştü mü insan devası sevdaya Kendine bile aman diler Gitmelisin, gitmelisin benden Kasımın yağmurları almalı seni pencerelerimden Ya da erkenden karlar yağmalı ömrümün geri kalanına Acılar üşüyor sokakta, köpeklerin seslerinde, zavallı kendimsizliğim, sığınmış mezarlık lambasının dibine. Kaç asırdır üzerimde durur yorgan, mıyım, yoksa tok mu? Güneş an son ne zaman doğdu, güz mevsimi hiç mi bitmez? Kapı çalmaz, sokaklarda çocuklar oynamaz mı? Elimde değilim, unutamıyorum. Saçım sakalım karışmış birbirine, yüreğimden gözlerine göç var yine. Kirpiğimin üstünde acılar titrer. Ağladım ikimize farkında olmadan yine. Ayaküstü uğradım ellerine. Soluklanayım dedim gamzelerinde. İki kade. Şiir içtim dudağından Beni sarhoştuk, Seni ayrılık alır Geriye Acı kalır Geçtim kendimden Adın oturdu dilimin üstüne Üşüyen yüreğime Seni yaktım Sen yandıkça ben kül oldum Yine gece oldu Şehir sustu Kimileri doğdu, kimileri öldü Doğanlar sana, ölenler bana benzedi Çığlık çığlığa kaldım, acının keskin yanına yatırıp Dirhem dirhem kıydım içimdeki sana Kin topladım göz yuvarlarımla Seni buldum, soluk aklımın divanında Sağa döndüm, sola çarptım Ne içimde, ne dışımda senden kurtulamadım Geceden, gündüzden, firari saatler bunlar. Ölmeyi beklerken sinende uyuyakaldım. Yüreğime vuran ahraz ruhumun çığlığıyla uyandım. Perdeleri araldım. Pencere kenarındaki serçelere şikayet ettim seni. Serçeler adını sordu. Ağır bir yutkunma sonrası, çok acılı suskunluklarımı döktüm önlerine İçimde bin parçaya bölünüyordum Kahretsin, kahretsin Ellerini bulamıyorum Bir ölüm üşümüşlüğü sarar avuçlarımı Bütün kalabalıklar çekilir yalnızlığımdan Kıyısız zamana kanat vuruyor vedalar Beni anılar, seni yeni doğan aşklar alır bu sevdadan geriye sadece acı kalır. Evet. Siz daha çok başkalarının şiirlerini yorumluyorsunuz. Kendi şiirleriniz yok mudur? Yani bir dönem vardı yazmıştım bir kenarda duruyordu. Fakat maalesef nasıl diyeyim dijitalde değildi hiçbiri. Hepsi defter üzerinde kayıtlıydı ve Hatay'da depremde kayboldu. Hı. Defter de gitti ve Sonrasında da çok da böyle yazmaya çalışmadım. Yani zorlayarak yazılmaz zaten içinden gelecek insanın. Şu anda da ne bileyim öyle bir şey gelmedi içimden bir şiir yazayım falan diye. Ama böyle arada bir dayıma girdiğim şiirler var eğlenceli keyifli onlardan bir parça belki hatırlarsam şey yaparım okurum. Tam da onu söyleyecektim. Sen öyle deyince ben de Mehmet abi senin dayın olur. Benim kuzen halaoğlu. Selamlarımızı iletelim kendisine. Güzel şiirleri var hatta yıllar yıllar evvel bana Onları metin olarak, kağıt olarak verdi. Ben onları bilgisayar ortamına geçirmiştim. Hala bilgisayarda bir kopyası var. Onların, onun eğlenceli şiirleri var. Mesela bir şiir yazdım vardı mesela. Olmadı belki ya ben ya sen. Onu okuruz. Hatırlıyorsanız paylaşabiliriz. Ama değilse ben paylaşırım onu artık. Hatırlıyor muyum? Evet hatırlıyorum da tamamını okumaya gerek yok. Başlangıcı yeter değil mi? <gülüyor> ne diyordu? Ee, bir şiir yazdım. Okumadan yırttılar. Korkmuşlar okusalar diye devam ediyor da bunu bence sen kendi sesinle paylaşmanı tavsiye ederim. O finali de çok güzel ama neyse onu da artık kayıtta şey düzenleme sonrası yayında vermiş oluruz. Hatta yeri geldi madem direkt vermiş olayım. Evet daha dinleyenler Mehmet Duran tarafından kaleme alınan Bir Şiir Yazdım adlı şiiri paylaşıyoruz sizinle. Bir Şiir Yazdım Okumadan yırttılar, korkmuşlar Okusalar, anlamadan yırtacaklar Bir şiir yazdım, korkarak okumuşlar Anlamamışlar Bir şiir yazdım, okumadım Korktum, anlatamadım diye Bir şiir yazdım, okudum ben anlamadım Ve bir şiir yazdım Okumuşlar Anlamışlar Bir şiir yazdım İyi ki de yazdım İyi ki de bir şiir yazdın Mehmet abi Millet aya çıkıyor ...nasıl buldunuz <gülüyor> <gülüyor> Şiiri nasıl... ...yorumumu nasıl buldunuz Mustafa Bey? <gülüyor> Dayımın ezbere bildiğim... ...tek şiiridir. Diğerleri de var... ...bende de kopyasını göndermişti sağ olsun. Çok keyifli canım. Sesine sağlık. <gülüyor> ee, bu arada... ...dayımla atışmalarımızdan kastım bu değil aslında. Ee, bizim... ...dayımla böyle birbirimize... ...espri içerikli... Dokunduracak şakalar içeren şiirlerimiz var birbirimize gönderdiğimiz, dönem dönem yazdığımız. Birkaç örnek alabiliriz aklınızdaysa. Hatırladığımda şey yapayım, söyleyeyim. Mehmet abi de aslında güzel olurdu bir konuk etseydik. Gelmişti bir ara benim yanıma buraya da çok durmamıştı. Dolayısıyla öyle bir kayıt yapmamıştık yani yapsaydık iyi olurdu. <gülüyor> Peki ben şey sorayım bir dönem tiyatro ile ilgileniyordun bildiğim kadarıyla sen aslında o da çok keyifli bir uğraş çok keyifli bir alan ki aynı zamanda insanların kültür seviyesini de arttıran bir şey yani birçok kişiye tavsiye ediyorum kendi yerimde şu an drama kursuna başlattık kesinlikle yani, e, insanların izlemesi illa herkes tabii yapacak icra edecek değil ama izlemesi mutlaka gereken bir şey. Nasıl gidiyor? Bıraktın mı sen Damet'in? Ben sana soru sorayım senin programında. Senin silahınla seni vurayım. Radyoculukla tiyatro bende hani izzetleşiyor. Mikrofon da öyle. Ya yani mesela radyoda program yaptığınız zaman parası falan yok. Hani ondan kazanç sağlamak derdinde değilseniz zaten hani tutku dolayısıyla yapıyorsunuz radyoculuk öyle insan yıllar yıllar sonra da olsa onu hatırlayınca böyle bir coşku içinde böyle bir heyecan oluyor ben zaten hani ben podcast'e döndüysem işte o yıllar evvelinde radyoculuk yapıyor oluşumun etkisiyle podcast'e giriştim tiyatroculuk da öyle yani hani ben mesela tiyatro kursuna katılmıştım Orada hocayla çok geçinemedik. Ben ondan sonra o tiyatro kursunu bıraktım ama ilgim... Devam etti nasıl devam etti daha çok sesli anlamda mesela hani sahne olarak değil de mikrofon başında hani radyo tiyatrosu olarak ne bileyim böyle arkadaşlarla türlü türlü kayıtlar yaptık türlü doğaçlama şeyler yaptık onlar çok ufuk açıcıydı. Mesela farklı karakterlere farklı rollere girebilmek insana empati yeteneği de kazandıran bir durum tiyatroculukla empati çok iç içe dolayısıyla diğer gamlığı da öğretebilen bir durum. Bu konuyu açınca sen ben de beklemiyordum ama monolog gibi ben aldım devam ediyorum. Ama tiyatro şey insan insanı heyecanlandıran bir şey ve iyi ki de ilgilenmişim diyorum. Yani mesela şey çok önemli tiyatroda. Hani farklı fikirlere açık olabilme noktasında da ciddi bir katkı sağlar. Çünkü farklı düşünmeyi sağlar. Yani mesela... Size öyle bir rol verilir ki normalde hani gerçek hayatta düşündüğünüzün zıttı bir profildir, zıttı bir karakterdir. Ama orada öyle davranmak durumundasınız. Dolayısıyla onu hani o an için böyle biraz olsun bir nebze olsun hissedebiliyorsunuz. Evet derin anlıyorum mesela bir rolde inançlı birini oynuyorsunuz, hmm. farklı bir rolde ateist birini oynuyorsunuz. Hmm. Tamamen inanmayan birini oynayabiliyorsunuz ve iki sene girmek gerekiyor o da tamamen diye düşünüyorum. izlediklerim tabii bu. Çok anlayan biri değilim fakat bir de bunların yanında şey de benim çok hoşuma gidiyor. Herkesin yapabildiği bir olay değil ama şive, yani bölgesel, Hı. yöresel ağızları kullanabilmek. Ee, gerçekten çok özel yetenekler. Ee, bazıları ileri düzeyde yapabiliyor ama ve hayranım onlara. Tabii üst düzey tiyatrojelerden bahsediyoruz şu anda. Ama pek fazlana göremiyorum Bir de bizim memleketin Biraz şey olacak memleket milliyetçiliği Yapmış olacağız herhalde ama taksidin çok fazla yapabilen çıkmadı farkında mısın bilmiyorum evet. Dikkatini çektim mi senin Hata için mi Evet özellikle Antakyağızı hmm. Ya yani bunu çok fazla yapabilen yok bir... Biz yapabiliyor muyuz ki <gülüyor> Yani evet uzun yıllardır Kullanmadığımız için Çok fazla yapabildiğimiz söylenemez Evet <gülüyor> Az önce dedin hani inançlı bile olsanız hani bir ateistle oynamak durumunda kalabiliyorsunuz. Onun da hakkını verebilmeniz gerekiyor. Yani o ateisti de çok iyi bir şekilde oynamanız gerekiyor ki a, seyirci de... Bir, yani dolayısıyla siz ateistin hakkını da ver vererek iyi bir şekilde oynamanız lazım. Yani ben mesela bu rolü sevmiyorum. İşte bu benim e, görüşlerime ters... Dolayısıyla ben onun rolünü yarım yamalak içimden gelmeye gelmiyor. Oynarım dediğiniz zaman bütün şeyi ambiyansa alır götürür yani. Ya kesinlikle izleyicide merak uyandırması gerekiyor. Kişinin gerçekten o olduğuna inanma, gerekiyor. İnanmadığınız zaman zaten o izlediğiniz şeyden de e, mutlu olmuyorsunuz. Boşa zaman kaybetmiş en azından böyle hissediyorum. Boşa zaman kaybetmişim gibi geliyor. Öyle kalitesiz yani... seyirlerde Kötü roller vardır ki mesela Türk sinemasında da Erol Taş gibi mesela insanlar izleyici hani gerçek hayatta da o kadar kötü bir insan olabileceğini falan düşünebiliyor görünce hani nefret kusmak dayak isteyebiliyor yiyemiş. falan. Dayak yediğini biliyorsun Erol Taş'ın. Öyle mi bilmiyorum. E Erol Taş dayak yemiş hatta Cüneyt Arkın'ın dayak yediğini biliyorsundur belki. <gülüyor> Yok bilmiyorum. Gel bakayım Uri, aslan parçası demişler Malkoçoğlu hani sekiz kişi aynı anda deviriyor ya gel bakayım Uri deyip yani tabi bu şehir efsanesi de olabilir ama böyle gezen şeyler var sanal ortamda diyaloglar var bu tarz hikayeler geçiyor. Yani şu filmi izlediğiniz zaman böyle size hani bunu hissettirebiliyorsa o gerçekten başarılı iyi rolünün hakkını vermiştir demektir yani bu onun çok iyi bir oyuncu olduğu anlamına gelir aslında. Kesinlikle desteklediğim bir konuyu yenimi gönderiyorum. Özel bir kursa gidiyor yaşlarıyla beraber işte 6-7 yaşlarında. Gidiyor ve ben yeteneği olduğuna inanıyorum. Çünkü evde bayağı rolden role giriyor kendi kafasına göre bir şeyler yapıyor. Çok da hoşuma gitti. Yani umarım ilerletir. Ha ben de çok isterim gitmeyi. Fırsat bulursam mutlaka gideceğim. En azından bir eğitimini alayım. Bir orada ne oluyor bir bakayım bir izleyeyim insanlara. Ufak katla biliyorsam ne ala. Hani az önce dedim ya şiir okuyorum maddi kazanç gözetmeksizin hoşuma gidiyor. Bunlara fırsatım olsa kesinlikle yapmak isterim ve bir maddi kazanç da gözetmeyeceğim. Buna ilgim var ama destekleyici mental anlamda destekleyici şeyler de gerekiyor bazen. Yani en azından bu ortamı görmek gerekiyor. Bak bugün konusu senle birlikte açıldı bunun. Yani i̇şte bu da bir vesile olacak sen de buna vesile oluyorsun. O yüzden senin de kolunu atıp hadi gel beraber gidiyoruz diyebilirim. Evet yani son bir iki şiir alalım ve öylece programı sonlandıralım. Öncelikle programın için çok teşekkür ediyorum. İkinci defa dahil oldum. Çok da keyifli geçti. İlki de çok keyifliydi benim açımdan. Farklı bir konuda yerlendirmiştik. Ayrıca dinleyenler umarım sıkılmamıştır bizden. Onlara da teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenler, konuğumuz Mustafa Çelikkaya Bey'ydi. Şiirlerle, sanatla örülü bir program oldu. Dileriz sizler için de yararlı, keyifle dinlediğiniz bir bölüm olmuştur. Mustafa Bey'e de teşekkür ediyoruz. Sizlere de esenlikler diliyoruz. Hoşçakalınız. Yine kendimle kavgalıyım bugün. Bir tuhaf duygular içindeyim. Sanki birçok duygu eksilmiş, körelmiş içimde. Avazım çıktığı kadar bağırmak istiyorum. Etrafımda ne varsa kırıp dökmek, Bütün hatıraları yakmak, Yok edip tüketmek istiyorum. Bir günahın bedelini mi çekiyorum desem, Ne günah işledim bilmiyorum. Nefes almakta zorlanıyorum sol yanımın sızısı artıyor gitgide ve ben yine yalnızlığımla baş başa içime içime akıtıyorum gözyaşlarımı hasretinle geçmeyen bu aylardan sonra özleminle dinleyen bu yaşlardan sonra hazan mevsiminde dolan Göz elimde Yalan söz elimde, Yine sen varsın Oysa nasıldı umut dolu Neşe dolu bakardı gözlerim Kalemim aşka, sevdaya dair yazardı hep Bütün ısrarlarımdan mevsimler bağır Bütün dileklerimde duam sendin benim Gittin Gittin de hazana döndü mevsimler bütün umutlarım tükendi sevdiğim vaktinden sonra geldiğin hayatımdan vaktinden önce çıkıverdin bütün imkansızlıklara rağmen sevdim bütün yanlışları yormazdan gelip yüreğimde büyüttükçe büyüttüm seni şimdi yoksun ve bir kez daha gerçeklerle yüz yüze bıraktın beni hani yaprağı dalından sıyırırsın ya hani hançeri yüreğine batırırsın ya hazan mevsiminde, dolan gözümde yalan sözünde yine sen varsın artık sevgiden aşktan yana zerre duygu yok içimde sadece bir tuhafsızı hissediyorum, yüreğimin en derinlerinde Ve senden sonra, yeni bir sevdaya yelken açacak Ne yürek, ne de duygu, kalmadı bendiğimde Alıp götürdüm bütün güzellikleri beraberinde Sevdan yaktı yüreğimi Sevdan üktü bileğimi Sevdan Dileğimi, sevdan olacaktı sevdan yaktı yüreğimi sevdan büktü bileğimi sevdan yıktı dileğimi, sevdan böyle mi olacaktı www mbirgin.com Enlem ve Boylam 198 Şubat 2025 Bitti. Esen kalınız. Enlem ve Boylam Mustafa Birgin